Allah kitabını üzerinizdeki nimetimi tamamlamak için gönderdim buyuruyor. Onunla hidayete eresiniz. Onunla takva sahibi olasınız diye gönderdim buyuruyor. İçinizden bir Resul gönderdik. Size ayetlerimizi okusun. Açıklasın, sizi tezkiye etsin, temizlesin, şiften temizlesin, nefsinizi tezkiye edip terbiye etsin, size hikmeti öğretsin, size bilmediklerinizi öğretsin diye. Eğer beni dinlemiş olsanız, dinlerseniz, yapmanız gereken şey... Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Beni dinleyin, Resullerimi dinleyin, ayetlerimi dinleyin, ben de sizi zikredeyim. Eğer böyle yaparsanız şükretmiş olursunuz, nankörlerden olmamış olursunuz. Size nimetimi tamamlamak için indirdiğim kitabı eğer okur, dinlerseniz, Resulimi dinler, O'nun size okuduğu ayetleri dinlerseniz temizlenirsiniz, hikmeti öğrenirsiniz, bununla beraber şükretmiş olursunuz. Beni zikretmiş olur, ben de sizi zikretmiş olurum, zikrederim. Nankörlük etmemiş olur, şükretmiş olursunuz. Allah bizi ayetleri dinleyenlerden eylesin. Amin. Nefsini şirkten temizleyenlerden eylesin, Amin. nefsini edenlerden Amin. eylesin. Allah'ın kitabını, hikmetini öğrenenlerden eylesin. Amin. Allah bizi bilmediklerini öğrenenlerden eylesin. Amin. Allah bizi kendisini zikredenlerden eylesin. Allah'ın zikrettiği kullarından eylesin. Allah'a şükreden kullarından eylesin. Amin. Nankörlük yapanlardan eğlenmesin. Amin. Şükredenlerden eylesin inşallah. Amin. Ey iman edenler, sabır ve seratla Allah'tan isteyin. Rabbinizi isteyin, Rabbinizden isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah bizi sabırla, seratla, namazla, Allah'ın dinini desteklemekle, Resulünü desteklemekle, ondan yardım isteyenlerden eylesin. Amin. Bu yardımı isterken sabah edenlerden eylesin. Amin. Sabredenlerden eylesin. Allah'ın yardımını görenlerden eylesin. Amin. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler Ama siz onların hayatını, hayatta olduklarını fark edemez, şöyle demezsiniz. Muhakkak ki Açlıkla, korkuyla, mallardan, mahsullerden, eksiltmekle, canlarınızla sizi imtihana tabi tutacağız. Sabredenleri müjdele. Böyle bir imtihan karşısında sabredenleri müjdele. O kimseler ki onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Allah'tan geldik yine ona döneceğiz. İşte onlara Rablerinden bir mahfilet vardır, rahmet vardır. Onlar hidayete erdirilmiş olanlardır. Allah bizi Allah'ın yörğulandayken ölenlerden eylesin. Amin. Ölümümüzden sonra insanların ölü dememesi gereken kullarından eylesin Allah'ın diridir dediği kullarından eylesin Amin. Allah bizi imtihana tabi tutarken açlıkla korku da mallarda mahsullerin eksilmesiyle canımızla imtihana tabi tutarken bizi sabredenlerden eylesin Amin. kendisine musibet isabet ettiğinde Allah'tan geldik yine ona döneceğiz Rabbimiz bizi imtihana tabi tutuyor bunun için Rabbimiz neyi emrediyorsa onu yapalım O'nu yapan kullarından eylesin. Amin. Rabbimizin böyle yapanlara Rabbinden mahfret vardır, rahmet vardır dediği kullarından eylesin. Amin. Bu kulların hidayette olduğunu Allah beyan ediyor. Allah bizi hidayette eylesin. Amin. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse Allah şükrün karşılığını verendir. Yaptığı hayır ne olursa olsun. O indirdiğimiz şeyleri gizleyenler var ya, Allah onları apaçık beyan ettikten sonra, kitabında beyan ettikten sonra, o bizim ayetlerimizi, ayetlerdeki o hükümleri gizleyenler var ya, işte Allah onlara lanet eder. Bütün lanetçiler de onlara lanet eder. Ancak tövbe edip halini dökülenler müstesna. Hakkı hakikati açıklayanlar bundan müstesnadır. İşte bunların tövbelerini kabul ederim. Ben tevvab ve rahimim buyurdu. Eğer bu halleri üzere Allah'ın ayetlerini gizleyip bu hal üzere kafir olarak ölmüşlerse bu durumda işte Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar cehennemliktirler. Kıyamet günü ne onların yüzüne bakılır, ne de onların azapları hafifletilir. Onlar orada ebedi olarak kalır. Allah bizi ayetlerini gizleyenlerden eylemez. Rabbinin vahyini dinledikten, anladıktan sonra sanki onu duymamış gibi kendi kendinden gizleyenlerden eylemesin. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenlerden eylemesin. Allah'ın neyi vahyettiğini bildiği halde sanki onu bilmiyormuş gibi onu açıklamaktan kaçınan kullarından eylemesin. Amin. Allah bizi lanetine uğrayanlardan eylemesin. Amin. Eğer böyle bir Hata yanlış yapılmışsa, tevbe edip Allah'ın ayetlerini açıklayanlardan eylensin. İnsanlardan öylesi var ki, Allah'ı bırakıp insanlardan bazılarını Allah'tan başka ilah edinirler. Onları Allah'ı sever gibi severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Bu şekilde kendine o zulmedenler eğer azabı görmüş olsalardı. Azabı yakından gördüklerinde bütün gücün, kuvvetin Allah'a ait olduğunu anlarlar. Asıl sevilmeye layık olanın Allah olduğunu anlarlar. Muhakkak ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Eğer Allah'ı sever gibi başkalarını seversek, bu bizim anamız olur, babamız olur, eşimiz olur, çocuğumuz olur veya herhangi biri olur. Veya uyduğumuz, tabi olduğumuz, önderimiz olur, rehberimiz olur, şeyhimiz olur, cemaatimiz olur. Fark etmez o. Eğer onun sözünü Allah'ın sözünün önüne koyuyorsa, onun rızasını gözetirken Allah'ın rızasını onun rızasının arkasına atıyorsa, onu Allah'tan daha çok sevmişiz demektir. Bunlar zulmedenlerdir. Azabı gördüklerinde asıl sevilmesi gerekenin Allah olduğunu anlardır ama iş işten geçmiştir. Allah bizi herhangi birini, herhangi bir insani Allah'ı sever gibi sevenlerden eylemesin. Allah'a karşı muhabbeti çok şiddetli olanlardan eylesin. Allah'a aşık olanlardan eylesin. Herhangi bir insanın sözünü Allah'ın kelamının önüne koyanlardan eylemesin. Onlar azabı gördüklerinde o sevilenler, sevenlerden alakalarını keserler. Onların aralarındaki bütün bağları, rabtaları kopmuştur. O sevenler, tabi olanlar diyecekler ki, Keşke bizim için bir daha dünyaya dönüş olsaydı, onların bugün bizden alakasını kestikleri gibi biz de onlardan alakamızı kesseydik. Onlara uymasaydık, tabi olmasaydık. O gün onlar ateştedir, ateşten çıkarılacak değillerdir. Hasret ve pişmanlık halinde onlara bütün yaptıkları gösterilecek. Allah bizi pişman olanlardan eylemesin. Amin. Böyle dostlar edinenlerden eylemesin. Amin. Dostluğu takva üzere Allah için olanlardan eylesin. Amin. Allah için birbirini sevenlerden eylesin. Amin. Ey iman edenler! Allah'ın size verdiği helal ve temiz olan rızıklardan yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Size kötülüğü emreder, aşırılığı, fehşayı emreder. Bir de Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Allah'ın kendisi hakkında söylemediği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Böyle olanlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman onlar derler ki biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz dine tabi oluruz, onların söylediğine tabi oluruz derler. Ya babaları akılları bir şeye ermiyorsa da mı onlara uyacaklar, hidayet yolunu bulmamışlarsa da mı onlara uyacaklar. hayvanlar gibidir. Onlar kördürler, sagırdırlar, dilsizdirler. Akıllarını kullanmazlar. Evet, hayvana benzerler. Çoban hayvanı çağırdığında nasıl çobanın bir şey söylediğini anlamadan onun peşine takılıyor, onu dinliyorsa onlar da öyledir. Allah'ın indirdiğine tabi olmayanlar Atalarının dinine tabi olup Hayvan gibi hareket ederler Ey iman edenler Allah'ın size verdiği temiz ve halal olan rızıktan yiyin Allah'a şükredin Kulluğunuzu Allah'a yapın Allah size Domuz etini haram kılmıştır Bunlarla beraber ölü hayvan etini haram kılmıştır. Allah'tan başkasının adına kesilen hayvan etini de haram kılmıştır. Ama bütün bunlarla beraber eğer dara düşerseniz başkalarının hakkına tecavüz etmemek kaydıyla, aşırı gitmemek kaydıyla onu onlardan yiyebilir. Allah gafur ve rahimdir. Kim Allah'ın kitabından bir şey gizlerse, bunu az bir menfaat karşılığında satarsa, işte onların karınlarında yedikleri ateşten başka bir şey değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz, onlar için elin bir azap vardır. Onlar hidayete karşılık delaleti satın alanlardır. Mağfirete karşılık azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar. Allah kitabı hak olarak indirmiştir. Muhakkak ki Allah'ın kitabı içinde ihtilafa düşenler, haktan uzak bir ayrılık içindedirler. Allah'ın kitabı üzerinde ihtilaf olmaz. Allah bizi, Allah'ın indirdiğine tabi olanlardan eylesin. Amin. Atalarımızı bu yol üzerinde bulduk deyip, atalarının yoluna uyanlardan eylemesin. Amin. Atalarının akıl erdiremediğini, hidayeti bulamadığını anlayanlardan eylesin. Amin. Hidayet, Allah'ın hidayetidir. Allah'ın hidayetine tabi olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi kör, sağır, dilsiz dediği kullarından eylemesin. Amin. Aklını kullanmayan, kullanmak istemeyen kullarından eylemesin. Körü körüne birlerin peşine takılanlardan eylemesin. Allah'ın helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyenlerden eylesin. Allah'a şükredenlerden eylesin. Allah'a abdolanlardan eylesin. Amin. Allah'ın kitabında indirdiği herhangi bir şeyi gizleyenlerden eylemesin. Amin. Az bir paha karşılığında, dünya menfaati karşılığında bunu satanlardan eylemesin. Amin. Dünya menfaatini gözeterek veya nefsani bir şeyi gözeterek Allah'ın ayetlerini gizleyenlerden eylemesin. Allah'ın o gün onlarla konuşulmaz. Onlar temize çıkarılmaz, onlar için elin bir azap vardır dediği kullarından eylemesin. Amin. Hidayete karşılık dereveti satın alanlardan eylemesin. Amin. Mahfirete karşılık azabı satın alanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi kitabı hak olarak indirdiği, hak olarak ona iman eden kullarından eylesin. Amin. İyilik sizin yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmeniz değildir. Şu cemaatte ya da bu cemaatte olmanız değildir. Şu memlekette, bu memlekette olmanız değildir. Veya Allah'ın emrettiği ibadetleri herhangi bir ibadeti tercih edip öne almanız değildir. İyilik şu kimsenin iyiliğidir ki o Allah'a iman eder. Ahirete, ahiret gününe iman eder, meleklere iman eder, kitaplara iman eder, peygamberlere iman eder. Bununla beraber Allah'ın kendisine verdiği mali, mani sevdiği halde Allah'ı malından daha çok sevip onu verir. Allah yolunda verir. Yakınlara verir, yetimlere verir, esirlere, kölelere verir, isteyenlere, istemeyenlere verir, miskinlere, yolda kalmışlara verir. Namazı ikame eder. Zekatı verir. Temizlenmek için verir. Onlar söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirir. Önce Allah'a karşı ahdini yerine getirir. Söz verdiğinde sözünü yerine getirir. En sıkıntılı anda, hastalık anında, savaşın en şiddetli anında, her halükarda imtihana tabi tutulduğunda sabreder. İşte bunlar... Sadık olan kimselerdir. Bunlar gerçekten iyi olan kimselerdir. Bunlar evrar olanlardır. Bunlar takva sahipleridir. İyilik bunların iyiliğidir. İyilik budur. Allah bizi iyilerden eylesin. Amin. Herhangi bir yerde olduğundan dolayı kendini iyi zannedenlerden eylemesin. Amin. Gerçek manada Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara, Resullerine, Nebilerine iman edenlerden eylesin. Amin. Allah'ın kendisine ikram ettiğini ikram edenlerden eylesin, infak edenlerden eylesin, yakınlara, yetimlere, kölelere, esirlere, boyundurluk altında olanlara, özgürlüğünü kaybetmiş olanlara, yolda kalmışlara, miskinlere ikram edenlerden eylesin, namazı ikram edenlerden eylesin, zekatını verenlerden eylesin. Söz verdiğinde sözünü yerine getirenlerden eylesin. Allah'a karşı ahdini yerine getirenlerden eylesin. Amin. En sıkıntılı anda, hastalıkta, savaşta, hangi imkana tabi tutulursa tutulsun sabredenlerden eylesin. Amin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Amin. Takva sahibi olanlardan eylesin. Amin. Ey iman edenler! Oruç sizin üzerinize farz kılındı. Sizden önceki kavimler üzerine de insanlar üzerine de aynen oruç farz kılındığı gibi üzerimize farz değil eğer Allah'ın emrini yerine getirip oruç tutarsanız takva sahibi olursunuz takva sahibi olmayı umabilirsiniz oruç sayılı günlerdedir sizden kim hasta olur veya yolcu seferde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler orucunu tutsun sayıyı tamamlasın ama orucu tutmaya güç yetiremeyenler bir fakiri doyuracak kadar fidye vermeleri lazımdır. Bunun dışında fazlasını kim yapmak isterse gönülden koparak iyilik yaparsa bu onun için daha kayırlıdır. İlle de bir fidye olması gerekmez. Bununla beraber oruç tutmanız sizin için daha hayırlidir eğer bilirseniz. Ramazan ayı o aydır ki Allah bu ayda Kur'an'ı insanlar için hidayet olsun diye indirmiştir. Gerçekleri, hakikatleri açıklamak için, beyan etmek için indirmiştir. İnsanları hidayete erdirmek için, hak ile batılı ayırmak için indirmiştir. Onun için kim bu aya şahit olursa, bu aya ulaşırsa onda oruç tutsun. Kim hasta olur veya seferde olursa başka günlerde tutsun. Çünkü Allah sizin için zorluk dilemez, sizin için kolaylık diler. Allah'ı tekbir edin. Allah'ı tesbih edin. Neden dolayı? Allah size sizi hidayete erdirdiğinden dolayı, size bu Kur'an'ı indirdiğinden dolayı, eğer böyle yaparsanız şükretmiş olursunuz. Allah'ı tekbir edin. Tek büyük Allah'tır. Gerçek manada hakiki söz sahibine sahip olan Allah'tır. Söz hakkı Allah'a aittir. Allah neyi söylenmişse hak odur, gerçek odur, doğru odur deyin. Allah'ı tekbir edin, bu demek. Sizi hidayete erdirdiği için Allah'ın indirdiği Kur'an'la hidayete erin, hidayeti bulun. O'nu yol edinin, hidayet yolu edinin. Bununla beraber bir de bu hidayet yoluna Allah sizi erdirdiği için, Kur'an'ı indirdiği için şükredin. Kullarım sana benden sorarlar, ben onlara yakınım. Kulun bana dua ettiğinde onun duasına icabet ederim. Beni davet ettiğinde davetine icabet ederim. Söyle onlara, onlar da benim davetime icabet etsinler. Nasıl? Bana iman etsinler. Eğer bana iman ederlerse onlar rüştlerine erişirler. Kemale erişirler, kamil insan, hazreti insan olurlar. Allah bizi orucunu tutanlardan eylesin. Amin. Tutamayınca fidyesini verenlerden eylesin. Amin. Allah Ramazan ayını Kur'an ayı olarak idrak edenlerden eylesin. Allah'ın indirdiği kitabı okuyanlardan, dinleyenlerden eylesin. Amin. Gönlünü açanlardan eylesin. Kur'an ile hakla batılı ayranlardan eylesin. Kur'an'ın kendisine Furhan olduğu kullarından eylesin. Amin. Allah bir de itikafi beyan ediyor. Her konuda Allah'ın bir emri bir hükmü vardır. Nasıl ki namaza başlamadan önce abdest alınması gerekiyorsa itikaf için de şartları vardır. İttikaftayken hanımlarınızla yaklaşmayın buyurdu. Çünkü itikafta o bütün vakti zamanı Allah'a ayırmışsın. Sadece onunla beraber olman lazım. Ona hesap men lazım, tefekkür edip ölmeden evvel ölmen lazım, hayatını gözünün önünden geçirmen lazım. Nerede eksik, nerede yanlış vardır, onu tövbeyle, istiğfarla düzeltmen lazım. İttikaftayken hanımlarınızla yaklaşmayın diye ayrıca sınır koydu, bu Allah'ın sınırıdır, emridir buyuruyor. Aranızda birbirinizin malını haksız yere yemeyin. Bununla beraber başkasının malını yemek için rüşvet vermeyin. Hakimlere rüşvet vermeyin. Siz bunun yanlış olduğunu, günah olduğunu bildiğiniz halde bunu yapmayın. Gerektiğinde Allah yolunda savaşın. Sizinle savaşın, savaşanlarla savaşın. Savaşırken haddi aşmayın. Allah haddini aşanları sevmez. Yani savaş esnasında karşı karşıya kaldığınız düşmanlarla savaşırken haddi aşmayın. Allah haddini aşanları sevmez. O savaştıklarınız eğer savaştan vazgeçerlerse Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Siz de hemen savaştan vazgeçin. Eğer onlar savaştan vazgeçerlerse, düşmanlık yalnız sadece zalimlere karşıdır. Zulmedenlere karşı düşmanlık vardır. Sizinle savaşmış olsalar bile onlara düşmanlık yapmayın. Düşmanlık sadece zalimlere karşılık. Zülmedenleredir. Allah bizi dostunu dost, düşmanını düşman bilenlerden eylesin. Amin. Düşmanlık yaparken haddini aşanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi karşımızdaki afdiler, diler, savaştan, düşmanlıktan vazgeçerse, vazgeçen, savaştan, düşmanlıktan vazgeçen kullarından eylesin. Amin. Düşmanlığı sadece zalimlere yapan kullarından eylesin. Amin. Hac yaparken... İhranlı iken Tartışma yapılmaz. Kavva yapılmaz. Günah işlenmez. Kadına yaklaşılmaz. Yanlış bir gözle bakılmaz. Bununla beraber hayır namına ne yaparsanız o sizin içindir. Allah onu bilir. Hacca gitmeden önce azık hazırlayın ama muhakkak ki azığın en hayırlısı takva azığıdır. Takva azığını hazırlayın. Allah'a karşı sorumluluk azıgı. Azık yemek demektir. Evet. Giderken ona göre tedbir alıyorsun, azık hazırlıyorsun ama azığın en hayırlısı takva azığıymış. Bu gönlünü Kabe'ye hazırlamak demektir. Gönlünü Allah'ın beytini tavafa, Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlamak demektir. Evet, Azığın en hayırlısı takva azığıymış. Gönlünüzü hazırlayın dedi. Bana karşı takva sahibi olun. Azık buymuş. Ey akıl sahipleri, ey gönül sahipleri, gönlünüzü hazırlayın. eğer gönlümüzü hazırlamazsa Allah'a karşı takva sahibi olmazsak aklımızı, gönlümüzü kullanmamış oluruz. Gönlümüzü açmamış oluruz. Onun için arkadaşlar da gönlünü hazırlamalıdır. Allah'a karşı sorumluluğunu sorumluluk elbisesini, takva elbisesini giymelidir. Aklını, gönlünü kullanmalıdır bunun için. İnsanlardan öylesi var ki "Rabbim bana dünyada ver der." İşte Böyle söyleyenlerin, böyle dua edenlerin, niyeti böyle olanların ahiretten hiçbir nasibi yoktur. İnsanlardan kimeçi de var ki, evet, duayı şöyle yapar. Rabbim bize dünyada da ver, ahirette de ver. Neyi ver? Bize güzellik ver. Maldan değil. Öteki maldan istiyor. Feminin nası? Men ya Kulu Rabbenaatina fi dünyâ bize dünyada ver, bize dünyayı ver. Bize dünyayı icrar. Ütekin ediyor. Rabbenatina fi dünyâ hasaneten, ve fil akıreti hasaneten, ve kine adabenlar. Rabbim bize dünyada güzellik ver, akırette de güzellik ver. Zaten dünyada güzel olan akırette güzel olur. Yoksa ötekinin yaptığı duayı yapıyor. Ben seninle güzel olmak istiyorum. Seninle güzelleşmek istiyorum. Allah'ın vahyiyle güzelleşmek istiyorum. Peygamberin ahlakına bürünüp güzelleşmek istiyorum. Senin güzel dediklerinden güzel olmak istiyorum. O güzellerden olmak istiyorum der. Bir de ne der? Bizi ateş azabından koru. Bizi ateşten koru. Bu dünyada gönlü ateş dolmuş olanlar orada da ateştedir. Bizi bu dünyada ateşten koru. Yanlıştan koru. Ateşe sebep olacak her türlü günahtan koru. Orada da bizi ateşten koru. Çift taraflı, ikisi birden istiyor. İstediği Allah'ın rızasıdır. Allah'ın kendisi için murad ettiği hem dünya güzelliği hem ahiret güzelliğidir. İşte böyle söyleyenlerin bunu dilde bırakmayı amele dökenlerin kazandıklarından kendileri için nasipleri vardır. Allah seriül hesaptır. Hesabı çarçabuk, hesabı hemen görendir. Eğer biri böyle duaydır, gereğini yapıyorsa Allah onu hemen güzelleştirir. O güzelliği hemen ona verir. O, o güzellik yaptığının güzelliği hemen üzerinde görünür. Allah bizi gönlünü hacca hazırlayanlardan eylesin. Amin. Orada tartışmayanlardan, yanlış bir bakışla bakmayanlardan eylesin. Amin. Allah bizi azgını hazırlayanlardan eylesin. Amin. Allah bizi kendisine karşı takva sahibi eylesin. Akrını kullanan, gönlünü kullanan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi Rabbim bana dünyada ver diyenlerden eylemesin. Amin. Rabim bana dünyada güzellik ver, akilette güzellik ver diyen kullarından eylesin. Amin. Beni ateş azabından koru, beni ateşten koru, günahtan, yanlıştan koru diyen kullarından eylesin. Amin. Bunun için çabasını, gayretini sarf eden kullarından eylesin. Amin. Allah seriül hisab olarak hesabı görünce bu güzelliği kendi üzerinde görenlerden, yaşayanlardan, tadanlardan eylesin. Amin. İnsanlardan öylesi var ki dünya hayatındaki sözleri, dünya hayatı için söylediği sözler hoşuna gider. Bir de kendi gönlündekinin güzel olduğunu söyleyip bir de buna Allah'ı şahit tutar, yemin eder. Aslında o taraf tutan, düşman olan, inatçı biridir. Sizden ayrıldığı zaman fesat çıkarmak için koşar, koşuşturur. Ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'tan sakın, Allah'ın azabından, gazabından sakın dendiği zaman, onun o nefsinin gururu, onu günah işlemeye sevk eder, itiraz eder buna. Allah'a itaat etmeyi reddeder, kabul etmez. Onun ayetlerini kabul etmez. Ona cehennem kafidir, o ne kötü bir döşektir. Bununla beraber insanlardan öylesi var ki canını Allah yolunda kurban eder, feda eder. Bunu yaparken sadece Allah'ın rızasına ermek için ama Allah kullarına karşı rauftur. Ona yumuşak davranır, ona zarar gelmesine müsaade etmez. Ey iman edenler, hep beraber topluca barışa girin, silme girin, toptan. Eğer böyle yapmazsanız, şeytanın adımlarına uymuş, tabi olmuş olursunuz. Muhakkak ki şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Bir yerde savaş varsa, şeytana uyurmuş, şeytana tabi olunmuştur. Bir yerde kavga varsa, gürültü varsa, sürh yoksa, barış yoksa, şeytana tabi olunmuş. Allah'a itaat edilmemiştir. Çünkü toptan hep beraber barışa girin silme girin buyurdu Allah. Hem siz Allah'ın ayetlerini öğrendikten anladıktan sonra eğer şeytan sizin ayağınızı kaydırırsa Allah hakkınızdaki hükmünü verir. Yani sizi rezil rüsvüye eder. Çünkü Rabbinizi değil, şeytani dinlemiş oldunuz. Allah bizi öyle boş boş konuşanlardan eylemesin. Dünya hayatı hakkında atıp tutanlardan eylemesin. Bir de yalan söyleyip başkalarını kandıranlardan eylemesin. Allah'a itaat edin. Rabbinizi dinleyin. Dendiğinde Nefsinin kibrinden dolayı itiraz edenlerden Eylemesin Amin. Cehennemliklerden eylemesin Allah'ın onlara cehennem kafidir Cehennem ne kötü bir döşektir Dediği kullarından eylemesin Amin. Allah bizi Nefsini canını Allah yolunda Kurban edenlerden eylesin Allah'ın rızasını kazanmak için Canını feda edenlerden eylesin Allah'ın Rauf olarak muamele ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi toptan hep beraber barışa girenlerden eylesin. Amin. Barışı tesis edenlerden eylesin. Amin. Barışa davet edenlerden eylesin. Amin. Şeytan'a uyanlardan eylemesin. Amin. Şeytani adım adım takip edenlerden eylemesin. Amin. Şeytani düşman olarak bilenlerden eylesin. Şeytana uyup başkalarına düşmanlık yapanlardan eylemesin. Amin. Savaşa ateşe körükle gidenlerden eylemesin. Amin. Sadece diliyle değil, diliyle, gönlüyle, fiiriyle, hayatıyla barışa yardım edenlerden eylesin. Barışa davet edenlerden eylesin. Kafirlere dünya hayatı süslü görünür. Onlara süslü gösterildi dünya hayatı. Onlar iman edenlerle alay ederler. Halbuki takva sahipleri Allah'a karşı sorumluluğunu bilip gereğini yerine getirenler kıyamet günü onların üstündedirler. Allah dilediği kimseye hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah peygamberler gönderdi. Uyarıcı ve müjdeci olarak peygamberler gönderdi. Onlarla beraber kitaplar indirdi. İnsanlar aralarında ihtilaf ettikleri şeylerde hükmetmeleri için. Ama insanlar ihtilafa düştü. Allah'ın kendilerine kitap verdikleri ümmetler, kavimler ihtilafa düştüler. Neden ihtilafa düştüler? Kıskançlıklarından dolayı, hasetlerinden dolayı. Aralarındaki ihtirasdan dolayı ihtilafa düştüler. Allah iman edenleri hidayete erdirdi. Allah dilediği kimseyi sırat-ı müstakim üzere hidayete erdirir. O ihtilaf konusu olan şeyleri onlara mutlaka bildirir ve öğretir. Allah'a karşı evet, iman etmiş samimi kullarını mutlaka hidayet yolunu onlara gösterir, hidayete erdirir. Allah bizi Allah'ın kitabı üzerinde, ayetleri üzerinde ihtilaf edenlerden eylemesin. Allah'ın ayetlerini işitince, işitip ve itaat ettik diyenlerden eylemesin. Rabbim Allah'tır diyenlerden eylemesin. Bizi sirat-i müstakim üzere hidayette eylemesin. Kendi kendine Allah'ın ayetlerine mana verip sapanlardan eylemesin. Amin. Kıskançlık yapanlardan eylemesin. Haset edenlerden eylemesin. Yoksa siz şimdi geçmiştekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle yoksulluk, öyle fakirlik çektiler ki onlara öyle belalar, öyle musibetler geldi ki onlar sarsıldılar. Hem onlarla beraber olan Allah'ın resulleri hem de iman edenler diyorlardı ki Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyorlardı. Bu ki Allah'ın yardımı yakındır ama siz de bu zahmetleri çekmeden bu belalar musibetler size gelmeden cennete gireceğinizi mi sanırız Sizi imtihana tabi tutmadan biz iman ettik. Dedikten sonra imanınızı kabul edip sizi cennete göndereceğimizi mi sandınız? Allah bizi böyle zannedenlerden eğlenmesin. Hayatın bir imtihan olduğunu anlayanlardan eylesin. Amin. Rabbimiz bizi imtihana tabi tutarken, başımıza gelen musibet, belalar, her ne olursa olsun bunun bir imtihan olduğunu bilip, Allah'ın yardımını bekleyenlerden eylesin. Allah'ın yardımının yakın olduğuna iman edenlerden eylesin. Amin. Sana neyi infak etmeleri gerektiğini soruyorlar. İnfak edeceğiniz şey yolda kalmışların hakkıdır. Miskinlerin, yetimlerin hakkıdır. Ana babanın, akrabanın hakkıdır. Hayır namına her ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir. Sana neyi infak etmeleri gerektiğini soruyorlar. De ki onlara ihtiyaçtan fazlasını. Böylece Allah size ayetlerini beyan eder. Umulur ki düşünürsünüz. Akleder. Tefekkür edersiniz. Muhakkak ki Allah çok çok tövbe edenleri sever. Çokça temizlenenleri de sever. Nefsini tezke temizlenmiş olanları sever. Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Hafife almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Allah'ın size indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah onunla size vaaz ediyor, üyet veriyor. Allah'a karşı takva sahibi olun. Bilin ki Allah her şeyi kemaliyle bilendir. Allah bizi ayetlerini hafife alanlardan eğlenmesin, Amin. alaya alanlardan eğlenmesin. Allah'ın her şeyi bildiğini, gördüğünü, işittiğini, huzurunda bulunduğumuzu unutanlardan eylemesin. Kim Allah'a güzel bir borç vermek ister? Kim Allah'a güzel bir borç verirse bilsin ki Allah onu katlar, kat kat yapıp sonra onu ona ikram eder. Daratan ve genişleten Allah'tır. Darlığı ve genişliği veren Allah'tır. İster darlık anında ister genişlik anında olsun kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah'ın kullarına verirse, Allah yolunda verirse, Allah onu kat kat katlar, ona ikram eder. Sonra Rabbiniz olan Allah'a gönderileceksiniz. O size ne yaptığınızı haber verir. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin. Öyle bir günden sakının ki, öyle bir gün için hazırlanın ki, o günde ne alışveriş, ne de dostluk, ne de şefaat fayda verir. O gün gelmeden önce kendiniz için hazırlık yapın. Bunu anlamayanlar kafirlerin ta kendisidir. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah'tan başka ilah yoktur. Hay ve kayyum olan Allah'tır. Bütün varlığı kıyamda tutan, kayyum olan Allah'tır. Ona ne bir gaflet ne de bir uyku ulaşmaz. Göklerde ve yerde her ne varsa ikisinin arasındakiler hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. O onların önceden yaptıklarını da sonradan yaptıklarını da bilendir. O diremeden hiç kimse onun elminden hiçbir şeyi kavrayamaz, anlayamaz. Ancak onun öğrettiği kadarıyla kulları onu anlar. Onun kudret kürsüsü, saltanat kürsüsü bütün semalardan ve arzdan geniştir. Hepsini ya hata etmiştir. Bütün varlığı muhafaza etmek, varlıkta tutmak, idare etmek ona ağır gelmez. O ali ve azim olandır. Yüceler yücesi bütün azametin kendisine ait olduğu izalttır. edilir. Vüst yolu da bellidir. Delalet yolu da bellidir. Allah hepsini ortaya koymuş, beyan etmiştir. Hak da belli, batıl da bellidir, küfür de belli, iman da bellidir. Onun için dinde zorlama yoktur. Dinde ikrah ettirmek yoktur, nefret ettirmek yoktur, zorlamak yoktur. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Kimse kimse üzerinde ne bekçi ne de zorlayıcıdır. Kim tağutu reddeder, Allah'tan başka şeyleri reddeder, Allah'a iman ederse, işte o sağlam bir kulpa tutunmuştur. Kopmayan bir kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Allah böyle buyurmuşken eğer birini zorlarsa Allah'ın emrine karşı Allah'a karşı gelmiş oluruz. Rabbimiz ne söylediyse o. Allah bizi ayetlerini iman edenlerden eylesin. Amin. Dinde hiç kimseyi zorlayanlardan eylemesin. Amin. Dinden, imandan nefret ettirenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi Sağlam kulpuna sarılanlardan eylesin. Davut'u inkar edip Allah'a iman edenlerden eylesin. Amin. Rabbim Allah'tır diyenlerden eylesin. Amin. Rabbinin yoluna en güzel sözle davet edenlerden eylesin. Amin. Hikmetle davet edenlerden eylesin. Amin. Rabbini sevdirenlerden eylesin. Amin. Ahireti sevdirenlerden eylesin. Amin. Nefret ettirenlerden eylemesin. Amin. Allah iman edenlerin müminlerin velisidir, dostudur. Allah kendisine iman edenleri karanlıklardan nura çıkarır. O küfre denderin, kafirlerin dostları da Allah'tan başka şeylerdir. Şeytanın verdiği vesveselerdir. Tahrüptür. O da onları nurdan karanlıklara sokar. İşte bunlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kul ya Allah'a dost olmayı kabul eder. Allah'ın dostluğunu kabul eder. Allah'ı sever. Allah'ın vahyini dinler. Rabbim benim dostumdur. Benim velimdir deyip Rabbini sever. Rabbini dinler. Rabbinin gösterdiği yolda gider. Rabbinin peygamberine tabi olur. Bu durumda Rabbi vahyiyle, ayetleriyle onu karanlıklardan kurtarır. Nura çıkarır. Onun nur üzere kılar. Ya da Rabbini dinlemez başkalarını, başka şeyleri dinlediği ister insan şeytani olsun, ister cin şeytani olsun o fark etmiyor. Allah'tan başka her ne varsa eğer uyuyorsa o da Allah'ın nurunu terk etmiş, karanlığa atlamıştır, karanlığa gömülmüştür. Bunların yeri ateştir dedi Allah. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Allah bizi Allah'a dost olanlardan eylesin. Amin. Veli olanlardan eylesin. Allah'ın vahyiyle Resulüyle karanlıklardan nura çıkaranlardan eylesin. Amin. Allah bizi tağuta dost olanlardan eylemesin. Amin. Nurdan kaçıp karanlığa gömlenlerden eylemesin. Allah'ın bunlar ateş ehlidir. Orada ebedi olarak kalırlar dediği kullarından eylemesin. Amin. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin hali şuna benzer ki bir tane ekilmiştir bir tane yedi başak verir o yedi başakta her birinde yüz tane vardır Allah bire yedi yüz verir bu neden böyledir kul bir yapmıştır Allah yedi yüz vermiştir onun gönlündeki imanından dolayı. sadece bu değil tabi. O ekmeye devam eder. Allah onu onun için ekmeye devam eder. Bu sefer 700 almış, 700 eker, 700 bin alır bu sefer. İşte imanın iman doğurması, hidayete vesile olmak, Allah'ın ayetlerini, vahyini taşımak böyledir. Allah bizi... Kendi yolunda koşanlardan, müsabaka yapanlardan eylesin. Amin. Hidayeti taşıyanlardan eylesin. Amin. Vahyini taşıyanlardan eylesin. Amin. Gönüllere imani taşıyanlardan eylesin. Allah'ın verdiği misalde bir tane ile yedi başak, yedi başakta her birinde yüz tane yedi yüz. Allah kazandıklarımızı bizim için ekip arttırsın. Amin. O kimseler ki mallarını Allah yolunda sarf edip sonra eza verip incitip başa kalkmayanlar onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Allah'ın velilerine söylediği sözdür bu mahzun olmazlar, korkmazlar. Malını Allah yolunda sarf edip sonra başa kalkıp incitmeyenler eğer böyle yapacaksa sonra ben böyle harcadım, böyle yaptım, böyle Allah yolunda şunu yaptım diyecekse bunu yapmasın. Güzel bir söz hatayı bağışlamak ondan daha hayırlıdır. Allah gani ve halimdir. Allah zengin ve halimdir. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Hem yapacaksın hem de başa kalkacaksın. Bunu yapma. Güzel bir söz söyle. Yoktur de. Bu senin sadaka verimenden daha güzeldi dedi. Allah halidir. Buna ihtiyacı yoktur. Allah ikram ederken halimdir. Halim olamadın. Ey iman edenler, sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Gönül kırarak, başa akarak onu boşa çıkarmayın. Hem de o malını insanlara gösteriş için sarf edip kimse gibi yapmayın. Bunlar ahirete inanmayan kimselerdir. Eğer ahirete inanıyorlarsa Allah onun karşılığını verecek. Niye başa kalkıyorsun? Böyle kimsenin misali şuna benzer ki, üzerinde az bir toprak bulunan bir kayanın haline benzer. Sonra şiddetli bir yağmur yağar, onu o üzerindeki toprağı giderir, bir tek kaya kalır. Hiçbir işe yaramamıştır. Hiçbir fayda vermemiştir ona yani. Böyle olunca onlar daha önce o kazandıkları şeylerden hiçbir şeye erişemezler. Çünkü Başa kalkarak onu yok ettiler. Allah kafirdir gibi hidayete erdirmez. Bunlar kafirdir dedi Allah. Karşılığını Allah'tan değil, büyüklük taslayıp başa kalkıyor çünkü dedi. Sanki mal onun liru vermiş onun için. Allah bizi, malını Allah yolunda sarf edince, Başak hakanlardan eylemesin. Amin. Bir de sarf ettiğinden, verdiğinden dolayı, ahirete gönderdiğinden dolayı, verdiklerinde teşekkür edenlerden eylesin. Amin. Siz bizim için cennet oldunuz diyenlerden eylesin. Amin. Allah bizi malini Allah yolunda sarf ettikten sonra Başak hakanlardan eylemesin. Allah'ın kafirler dediği gürüha dahil olanlardan eylemesin Amin. mallarını Allah yolunda sarf eden kimselerin hali ise Allah'ın rızasına erişebilmek kavuşabilmek için mallarını sarf edenlerin hali de şöyledir Allah onları sabahkar kılar sabırlı kılar bir tepenin yabancındaki bir bahçeye benzer onların o Allah yolunda mallarını sarf etmeleri oraya kuvvetli bir yağmur isabet etmiş Meyvelerini iki kat vermiştir. Ona bol yağmur isabet etmese dahi bir çesinti bile onun için yeterlidir. Bol ürün verir. Allah yaptıklarınızı görendir. Sizden biriniz arzu eder mi? Bir kurma bahçesi olsun, altından nehirler aksın, onun içinde meyvelerin her türlüsü bulunsun, ona da ihtiyarlık çökmüş olsun, sonra onun, yardıma muhtaç çocukları olmuş olsun, zürriyeti olmuş olsun. Hem de onlar zayıf olsun. Sonra o bahçeye ateşli bir rüzgar isabet edip onu helak etsin, yok etsin. Bunu ister misiniz? Allah yolunda marını infak edip eğer başa kalktıysan senin halin budur der Allah. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki Umulur ki, tefekkür eder, düşünürsünüz. Ey iman edenler! Allah yolunda sarf ederken, o verdiklerinizin en iyisini, en güzelini Allah yolunda infak edin, sarf edin. Onların kötüsünü infak etmeye kalkışmayın. Çünkü Allah'a veriyorsun. Karşılığını da Allah'tan bekleyecek, Allah'tan isteyeceksin. Kendiniz, gözünüzü kapari olarak aramayacağınız şeyleri başkalarına vermeyin. Öylesine temiz olsun. Bilin ki Allah gani ve hamid olandır. Zengindir. Bununla beraber şükre hamden layık olandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Sizi fuhşa Aşırı gitmeye, haddi aşmaya, çirkin şeyleri yapmaya teşvik eder. Allah ise size fazlından, magfiletinden vaat eder. Allah ilmi geniş olandır. Her şeyi bilendir. Dilediğine hikmet verir. Allah kime hikmeti vermişse ona pek büyük bir hayır vermiştir. Pek çok hayır vermiştir. Bunu ancak gönül sahipleri tefekkür edip anlayabilir. Allah bizi hikmet verdiği kullarından eylesin. Amin. Akrını kullanan kullarından eylesin. Amin. Gönlünü açıp gönlüyle anlayan kullarından eylesin. Allah'ın müjdelediği, fazlıyla müjdelediği kullarından eylesin. Amin. Şeytanın korkuttuğu kullarından eylemesin. Amin. Allah bizi verirken en güzelini verenlerden eylesin. Amin. Rabbini gani ve hamid olarak bilenlerden eylesin. Amin. Siz Allah yolunda neyi infak ederseniz muhakkak ki Allah onu bilir. Allah yolunda neyi nezrederseniz, vermeyi at ederseniz Allah onu bilir. Allah'ın bilmediğini zannedenler ya da onu kendine ait zannedenler zalimlerin ta kendisidir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Eğer siz sadakaları aşkar verirseniz o güzeldir. Ama eğer onu gizleyerek verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızın bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Kim Allah'ın hidayetiyle, vahyiyle hidayete ermek isterse Allah'ın hidayete erdirir. Bununla beraber onların hidayete ermeleri senin üzerine bir borç değildir. Hayırdan hem neyi infak ederseniz o sizin kendi nefsiniz içindir. Kendiniz içindir. Ama siz bunu Allah'a kavuşmak için, Allah'ın zatına ermek için verirseniz, işte bu karşılığı tam olarak size ödenecek olan bir karşılıktır. Allah size zulmetmez. İnfak ederken, kullarından öylesi var ki, onları bilmeyenler, tanımayanlar, onları zengin zanneder. İsteyemezler. Sen onları simalarından tanırsın. İnsanlardan isteyerek onları rahatsız etmezler. Kayır namına neyi infak ederseniz muhakkak ki Allah onu bilir. O kimseler ki gece gündüz mallarını infak ederler. Hem gizli hem aşikare infak ederler. İşte onların ecirleri Rableri katındadır. Onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. O faiz yiyenler başka türlü kabirlerinden kalkmayacaklar. Şeytanın çarptığı kimse gibi kalkacaklar. Bunun sebebi ise onların şöyle demelerinden dolayıdır. Faiz de tıpkı alışveriş gibidir demelerinden dolayıdır. Bundan böyle kime Rabbinden bir vaiz gelirse... Faiz yemekten vazgeçerse geçmişi onun olur. Onun işi, hükmü Allah'a aittir. Geçmişi. Eğer tövbe ederse Allah geçmişini siler. Bununla beraber kim faize tekrar dönerse işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Faiz yemenin karşılığı neymiş? Cehennem ve ebedi. Ebedi cehennem. Ama tövbe ederse hükmü Allah'a aittir dedi. Evet, ey iman edenler ve ey iman edip salih amel işleyenler ey namazını ikame edenler zekatını verenler işte onların ecirleri Rableri katındadır onlara korku yoktur onlar mahzunda olmayacaklar. Ey iman edenler, Allah'tan sakının, Allah'a karşı takva sahibi olun. Faizden geriye kalmış olan alacaklarınızı bırakın. Sermayesi sizindir, sermayenizi alın, geriye kalan faiz alacaklarını bırakın. Eğer siz müminseniz, böyle yapın. Eğer bunu yapmazsanız, Allah'a ve Resulüne karşı harbi ilan etmiş olursunuz, Allah ve Resulü size harbi ilan etmiş olur. Eğer tevbe ederseniz, mazarınızın ana sermayesi sizindir. Bu durumda ne zulmetmiş olursunuz, ne de zulme uğramış olursunuz. Eğer aracağınız kimse zor durumdaysa, ona möhlet ve kolaylık vermek lazım. Onu sıkıştırmayın. Bununla beraber eğer ödeyecek durumu yoksa, o borcu sadakaya sayarsanız sizin için hayırlı olan budur. Bunu bilin, bunu böyle anlayın. Öyle bir günden sakın ki o günde Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkesin iyi kazanmışsa kendisine tas tamam ödenecek. Hiç kimse zulme uğramayacak. birbirinizle alışveriş yaparken borçlanırken mutlaka onu yazın. Bu uzun bir ayet. Bir sayfalık bir ayet. Yanlış yapamanız için sizin için doğru olan budur. Hatta anlaşma yaparken o borç anlaşması iki erkek veya biri unutursa öteki ona hatırlatsın diye iki kadın bir erkek mutlaka şahit de yazın. Şahitler de olsun. Peşin yaptığınız alışveriş başkadır. Allah'ın hükmü böyledir. Bunu unutmayın. Bir şey olmaz. Biz birbirimize güveniyoruz demeyin. Onu yazın. O yanlış yapılmamasına daha uygundur. Peygamber Allah'ın Resulü amena'r-resulü bima unzile min Allah'ın Resulü kendisine indirilenlere iman etti. Onunla beraber olanlar da iman etti. Müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Hepsi hep beraber Allah'a iman ettiler, meleklerine iman ettiler, kitaplarına iman ettiler, rasullerine iman ettiler. Bununla beraber dediler ki Rabbimiz bize göndermiş olduğun bütün Resullere iman ediyoruz. Senin Resullerin arasında fark gözetmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Sen neyi emrettin, vahyettin işittik ve itaat ettik derler. Müminler, Allah'ın Resulü beraber Allah'ın Resulü gibi iman edenler. İşittik ve itaat ettik derler. Rabbimiz bizi mağfiret et. Bizim dönüşümüz sanadır. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyi teklif etmez, ona yüklemez. Herkesin kazandığı şey kendisine aittir, kazandığı hayırsa, lehine, şerse, aleyhinedir. Derler ki Rabbimiz eğer biz unuttuysak, hata ettiysek ya da yanıldıysak bizi hesaba çekme, onu mağfiret et, onu hesabın dışında bırak, onu muhasebe etme. Geçmiş ümmetlerdeki kuğlarına yüklediğin gibi bizi de, bize de ağır yük yükleme. Sen bize rahmet et, merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, sen bizim dostumuzsun. Kafir kavme karşı da, kafir olan nefsimize karşı da bize yardım et derler. Sadakallahu razi. Allah bizi bu duayı yapanlardan eylesin. Amin. Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman edenlerden eylesin. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine, ahirete iman edenlerden eylesin. Amin. İşittik ve itaat ettik diyen kullarından eylesin. Amin. Geçmiş ümmetlerdeki kullarına yüklediğin gibi bize de ağır yük, yükleme diyen kullarından eylesin. Amin. Eğer... Bilmeden, anlamadan, farkında olmadan yanıldıysak, yanlış yaptıysak bizi muahaze etme, hesaba çekme diyen kullarından eylesin. Amin. Sen bizim Rabbimizsin. Bize rahmet et, bize merhamet et, bizi mağfiret et diyen kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.